Günaydın. Haftaya iki başarı hikayesiyle başlıyoruz. İlk kampanyamızın sahibi Erktolia platformu ve kampanyalarını Ikea Ankara Mamak mağazasına hitaben başlatmışlardı. Ankara Mamak Ikea'daki çocuk odası mobilyalarının teşhir edildiği bölüm aynı zamanda çocuklarını oynayarak zaman geçirebileceği biçimde tasarlanmış bir alan. Bu alanda gözümüze bir şey takıldı. Kampanya fotoğrafımızdan da göreceğiniz üzere kız çocukları mutfakta, erkekler ise atölyede oynuyorlar. Ikea bu alan ile toplumsal cinsiyet rollerinin çocukların zihinlerine kazınmasına yardımcı oluyor. Toplumsal cinsiyet rollerinin yalnızca aile iç eğitimle değil, aynı zamanda toplumsal eğitimle de vuku bulduğu tartışmaya yer bırakmayacak şekilde gözler önüne seren bu fotoğrafta görüldüğü gibi cinsiyetçilik bireylere daha çocuk yaştan itibaren öğretiliyor. Çocukların cicibicili kızlar ve güçlü kuvvetli erkekler olarak yetiştirilip kendilerine cinsiyetlerinden dolayı doğuştan bazı yeteneklerinin olduğu inancının aşılanması cinsiyetçiliğin temelini oluşturuyor. Bir kız çocuğu arabalarla oynayabilir, atölyede tahminat yapabilir, bir erkek çocuğu mutfak gelişleri ya da oyuncak bebeklerle oynayabilir. Biz çocuklara cinsiyetlerine göre ilgi alanı sunulan ve doğal gibi görünen bu yetiştirme tarzının karşısında duruyoruz. Çocukların oyun oynayarak cinsiyetçiliği öğrenmesini istemiyoruz.'' Ikea'ya sorumluluk sahibi bir kurum olduğunu kanıtlamak için bir şans vermek istiyoruz. Toplumu içten içe çürüten bu sorunu beslememek adına çocuk mobilyası teşhir bölümündeki kız ve erkek çocuklarını birbirinden ayıran tabelaları kaldırmalarını talep ediyoruz. Ikea'dan bu cinsiyetçi tabelaların kaldırılmalarını talep etmek için size bir imza atın. Demişti Erctolia platformu ve talebini hemen Ikea duydu ve... Özellikle kurumsal ilke ve değerlerine aykırı bu durum karşısında daha 779 imza toplanmışken hemen harekete geçti Ikea ve münferit yapılan ve başka mağazalara yansımamış bu uygulamayı hemen kaldırdı. Dikkatli müşterilerine ve imzacılara da bu uyarı için özellikle teşekkür etti. İkinci başarı hikayemiz Rusya'dan. Rusya'nın Balaşiha bölgesinden bir öğrenci olan Vasily, Rusya'nın en büyük ikinci mobil telefon şirketi olan Megafon'a karşı başlattığı ve şirketin müşterilerine aylık üyeliklerinden ne kadar ücret alındığının daha şeffaf yapmasını talep ettiği kampanya 93.000 kişinin desteğiyle başarılı oldu. Bu sayede müşterilerden elde edilen bu haksız kazanç sona ermiş oldu. Çünkü müşteriler daha baştan artık tercihlerini buna göre son derece net bir biçimde yapabiliyorlar. Sıradaki kampanyamız Türkiye'deki video oyun fiyatlarıyla ilgili başlatılmış Türk oyuncuları Aral Game'in yüksek fiyatları yüzünden hiçbir oyunu doğru düzgün alamıyor ve korsana yöneliyor. Yüksek oyun fiyatları diğer ülkeler arasında oyun sektöründe ilerlememizi de engelliyor. Bu kadar yüksek kar marjlarıyla oyun satılmasına karşıyız. Bunu engellemek için bu imza kampanyasını başlatıyorum diyor oyun severler ve desteğinizi bekliyorlar. Şimdi kampanyamızı Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Avcılık Kontrol Daire Başkanlığı'na hitaben başlatmış vakıf. Balıkçı teknelerinde kara avcılığı silahları yasaklansın diyor ve şöyle açıklamış kampanyasının: Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüler ve failleri hala yakalanmadı. 26 Mayıs 1915 tarihinde İstanbul Boğazı'nda bir afalina türü yunus 26 Aralık 2014 tarihinde Gökçeada'da tırtak türü Yunus, 30 Nisan 2013 tarihinde Antalya'da Akdeniz foku. Bunlar sadece bildiklerimiz. Kim bilir daha kaç adet koruma altındaki ve nesli tehlikedeki deniz memelisi vahşice katledildi ve hala da katlediliyor. 1380 sayılı su ürünleri avcılığı kanunu ve su ürünleri tebliğ gereğince tüm Yunus ve balinaların yani STS'ların avlanması ve öldürülmesi yasak. Tüm bayına türleri 3 Taksim 1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğin, yani tebliğin o 2012 Taksim 65'in 16. maddesinde avlanması yasak türler arasında. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ise nesli tükenen hayvanların da korunmasını hedeflemekte, koruma prosedürlerine aykırı davrananların ise para cezasına çarptırılmasını öngörmektedir. Deniz memelileri aynı zamanda Türkiye'nin de imza atarak taraf olduğu, Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi yani kısa adıyla Bern Sözleşmesi ve Akdeniz'in deniz ortamı ve bölgesinin korunması sözleşmesi diğer adıyla Barcelona Sözleşmesi gibi birçok uluslararası anlaşmanın da kesin koruması altındadır. Türkiye'nin farklı bölgelerinden aldığımız ihbarlara göre bazı balıkçılar gerek kıyıdan gerekse tekneden hedef gözeterek Yunusları korkutmaya veya vurmaya çalışmaktadır. Her ne gerekçeyle olursa olsun birçok nedenden dolayı yaşam savaşı veren deniz memelilerinin kasti öldürülmeleri kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan tüm balıkçı teknelerinde her türlü yivli ve yivsiz, ruhsatlı ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, tabanca ve mühimmatın bulundurulmasının yasaklanması ve amatör ticari amaçlı su ürünleri avcılığı tebliğlerine ivedi olarak bu maddeyi Eklemesini talep ediyoruz. Daha fazla Yunus ve Fok ölmeden balıkçı tekneleri silahsızlandırılsın hemen şimdi diyor ve imzalarınızı bekliyor. Ve gelelim Ordu'ya. Ordu'da Orkinos Ordu Derneği tarafından başlatılan kampanya bir hayvan hastanesi yapılmasını talep ediyor. Trafik kazalarına maruz kalmış hayvanlar acı içinde ölmekte. Kırıklı vakkaları ve acil iç kanamalı vakkaları tedavi edecek tam donanımlı en yakın hayvan hastanesi 2,5 saat uzaklıkta bir üniversite hastanesi olduğundan sıra ile de ameliyat yapmakta ve acil servisi de yok. Sadece haftanın 2 gününde ameliyat yapılıyor, 24 saat hizmeti de yok. Mesai saatleri dışında kimseyi bulmak mümkün değil. Bu durum Acil bir vakka ya da boşuna vakit kaybı nedeniyle şehrimizde 24 saat hizmet eden bir hayvan hastanesine acilen ihtiyaç vardır. Ordu, büyük şehrinde bir hayvan hastanesi yapılması için haydi sende imza ver diyor bu kampanya. Siz de Change.org'a girip Ordu Orkinoz Derneği'nin hayvan hastanesi için yürüttüğü kampanyayı destekleyebilirsiniz. Ve geldik günün son kampanyasına sahibi Onur Fidan. Yalova'da kampanyasını başlatan Fidan... 350 cc'ye kadar olan motosikletlerde ÖTV azaltılsın ve hız limiti otomobillerle aynı olsun diyor. Trafik problemini ve zaman kaybını azaltmak için bu çok önemli. Otoyol sürüşünde zorlanmayan araçlara yol verebilmek için 350 cc'ye kadar motosikletlere ÖTV azaltılması gerekmektedir. Otomobillerden yavaş gidip tehlikeye düşmemek için hız limiti de otomobillerle aynı olmalı diyen Fidan'a siz de katılırsanız motosikletler ve daha rahat bir trafik için bu kampanyaya destek verebilirsiniz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası da siz başlatabilirsiniz. Üstelik hangi konuda olursa olsun eğitimden sağlığa, ulaşımdan hayvan haklarına ve doğanın korunmasına kadar her konuda kampanya açabilirsiniz. Esen kalın.